Muhterem Kardeşlerim, Muazzez müminler, Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyenler Kur'an-ı Hakim'in Müslümanlar üzerindeki tesirini anlayamazlar, bunu idrak edemezler Onlar hadiselere hep Riyazi hakikatler çerçevesinde bakarlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine'de rüya görürler. Allah'ın beytini ziyaret edecekler. Etrafa haber verirler Sadece 1400 kişi, 1400 bahtiyar insan toplanır. Haber Kıfar kabilesine, haber Hüzeyne'ye, haber eşşa bütün kabilelere gider. Fakat ların girmişler hemen Medine'nin eteklerinde onlarla vuruşmuşlardı. Şimdi 1400 insanla Ali Selat Kur'an'a hakim bize hadiseyi ifade buyururken Allah Azze ve Celle karşıda menkebile kılıçlarını kuşanmışlar, Müslümanların şu kadar kat daha fazla kurmuşlar Selamet iniyor, İdmi İnan iniyor. Huvellezi enzele seki neke fî kulûbil mu'minîn. Kur'an hakim bize hadiseyi anlatırken, fî harfi celîde anlatıyor. İlah ile ifade buyurmuyor, yani şunu söylüyor Kur'an. Sanki İdmi İnan ve su kürmet. onların diyor. Sayıları az ama şuna iman etmişler. Yer kadar kat, güçlü düşmanlar olsa onlar Müslümanların Allah'ın beytine ulaşmasını engelledikleri gibi farklı yollarla ehli imanın Rablerine gitmelerine mani olsalar bakarsınız görürsünüz etraftaki bütün kalabalıklarla İşte o Müslüman bir ümmet olur, Allah'ın dinini muhafaza eder. Mutezile belası, fitnesi her yeri kuşatmış o zamanlar. Aklın buyurganlığıyla Allah'ın dinini teslim edecekler. alimleri ölüm korkusuyla susturmuşlar. Memun emretmiş, Kur'an'ın mahluk olduğuna itiraz eden bütün alimleri getirin diye. Kur'an'ın mahluk olduğunu, yaratılmış olduğunu söylüyorlar ki, onu edebi, fikri, istimai bir eser düzeyine indirecekler. Nasıl ki insanlara ait eserler değişir, Allah'ın kitabını da değiştirecekler. Ölüm korkusuyla alimleri susturmuşlar. Memun otuz alimi kelepçelerle... düşünden döner. Mutezile'nin ifadesini kabul eder. Ortada sadece sadece bir âimi Rabbani var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Mutezile ona baskı yapıyor. Muhtasın diyor ki öldüreceğim seni söyle bana. Ecib ileyna, bana cevap ver. De ki Kur'an'da yaratılmış bir kitaptır haşa. Bunu kabul et. Onu bizim kitaplarımızın seviyesine indir. Ahmet bin Ham ne rivayudur Artunî şey'en min sünneti ana üzerinde Ahmet bin Hambel'in sözü duyuluyor. Üzerinden elbiseyi çıkarıyorlar. Çıkarırken şurasında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sakalı şerifini koymuşlar. Öldürün diye kadar döyüyorlar. Yere düşüyor, bayılıyor. Öfkelerini alamıyorlar. Sarayda süründürüyorlar. Hapse koyuyorlar. Tam 30 30 ay hapiste kalıyor. Öldüğünde bu alimin i Rabbani'nin üzerinde kırbaç yaraları vardı. Şimdi cenab Hak, o dini bir alimle koruyor, tek bir alimle. Yanlışlara karşı, zulme karşı Eğer Ahmet bin Hanbel durmasaydı, şimdi akıl Allah'ın kitabının üzerinde buyurgan bir yeri olacaktı. Ama o kendisini bu dine, kuran hakim Hakim'e feda etti. Etti de ne oldu? Şimdi, Sultanın yanında yer alanlar Kur'an'a eza edenler yok oldular. Tarih onlardan hain diye bahsediyor. Ahmed bin Hamble'nin muhasibi olan Kuteybe diyor ki: "Men ahabba men Ahmed ahli Eğer bir yerde bir Müslüman görürseniz, Ahmed bin Hambe'yi seviyorsa bilin ki o Hazreti Muhammed'i sever. O Hazreti Muhammed'in sünnetine iman edenlerdendir. Yine Ahmet bin Hanbel'in bu asırlarından İmam Buhari'nin de hocası olan Ali el-Medini diyorlar ki İnnallâhe azza ve celle e'azze hadeddine bi'ebi Bekrin yevme riddeh ve İşte o zaman bu i Mübini Cenab-ı Hak Hazreti Ebu Bekir korunmuş. Akıl İslam'ın önüne, Kur'an'ın önüne mutezile ile geçme gayreti içerisindeydi. Bütün alimler susmuşlar, korku nöbetlerine yakalanmışlar. İşte o mihnet gününde istila. Bugün yavmul fitne insanlarla Allah arasına tiyatroyla, sinemayla akşam evinizde açıp izlediğiniz filmlerle dizilerle emperyalizma girmiş. Kültürünüzü, imanınızı kitabınızı sizin ona ulaşmanızı engellemeye çalışıyorlar. Siz bugün de yavmul fitne de All so right. edeceksiniz. Unutmayınız ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı halil Rahman yapan ve iz yelfa'u İbrahim'ül kava'inde Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını yükseltmek değildir. Evet Kabe-i Muazzama'yı yapmak büyük bir iştir. Hz. İbrahim onunla şerefi olmuştur Ama Hz. İbrahim'i asıllar bu bütün nesillere, bütün milletlere imam yapan Allah ve Resulünün dinini müdafaa ederken onu ateşe atmak istedikleri zaman gözünü kırpmadan ateşin içine yürümesidir. Hazreti İbrahim'i kahraman yapan odur. Allah'ın dini sizi kendisine sahip çıkmaya davet ettiği zaman kaleminizle, görüşünüzle, kürsünüzle Minberinizle, evinizde çocuklara anlattığınız duruş ve davranışlarınızla bu dine sahip çıkıyorsanız, biliniz ki Hudeyliyye'desiniz. Allah Azze ve Celle meleklerini gönderiyor ve yüreklerinize semadan sükûne ve selamet yağıyor. Yani Kur'an'a mukatapsınız.